Zaman yayıncılık sunar <Gülüyor> Bedir İbrahim Sadri Besteler Ali Fırat Yöneten Mehmet Burhan Genç Ya eyyühe بقيتم في أتم فثبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلو وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين Ey iman edenler, bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki başarıya erişesiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa korkuya kapılırsınız. Gücünüz gider, sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bana Ebu Süfyan'ı gösterin. Nerede? Mekke'den buraya Şam'a gelen kervanın reisini arıyorum. Ebu Süfyan'ı arıyorum. Kureyşli tüccar Ebu Süfyan'ı arıyorum. Bilen varsa yerini göster. Dur bakalım dur. Derdin de senin. Biraz soluklan. Soluklanmaya vakit yok. Biliyorsan çabuk söyle Ebu Süfyan'ı nerede bulabilirim? İyi de ne yapacaksın Ebu Süfyan'ı? Çok önemli. Çok önemli bir haber. Ona iletilme güzele. Pekala pekala. Gel bakalım benimle. Seni ona götüreceğim. Biraz ileride şan tüccarlarıyla pazarlık ediyorum. Hadi gel gel. Ne diyorsunuz siz Bunlar bu gördükleriniz Mekke'nin en kaliteli hurmaları. Bakın şunlara. Bugüne kadar böyle hurma gördünüz mü? Hepsi birinci sınıf. Onların bir eşini daha bulamazsınız diyorum size. Bu nasıl pazarlık dostlar? ...verdiğiniz fiyata asla olmaz. Şerefiniz hakkı için... ...elinizi vicdanınıza koyun ve tekrar düşünün. Sana bir sepet mek vurması karşılığında... ...Şam'ın en güzel ipeğinden yapılmış... ...bir top kumaş verdi Kebu Süpyan. Sen de elini vicdanına koy bakalım. Üstelik dilediğin renkleri de seçme hakkını veriyoruz sana. Daha ne istiyorsun? Doğru doğru. İyiyim. Siz ne diyorsunuz? Ben bu kervanı sağ salim Buraya getirinceye dek neler çektim Biliyor musunuz Şimdi karşılığın Ebu, Ebu Süfyan Adımı bağırarak pazarlığımı Bozan bu adam da kim Ebu Süfyan Nihayet buldum seni nihayet Kimsin be adam Umarım aklı bir mazeretim vardır Tanımadın mı beni ben Kinane kabilesinden Ebu Ambe. Ebu Ambe? Ne harf Nefes nefese üstün başın toz içinde hem buralarda Şam'da işin ne? Haberci geldim ama ne yazık ki haberim kötü Ebu Süfyan. Lat aşkına çabuk söyle. Mekke'de bir şey mi oldu? Medine'deki peygamber bir ordu toplayıp yola çıkmış. Ne diyorsun Ebu Ambe? be? Ne kara haberim? Peki peki. Hedefleri belli mi? Haber alabildiniz mi? Hedefleri sizsiniz Ebu Süfyan. He? Hedefleri kervan. Şam'dan Mekke'ye dönerken yolda kervanı vuracaklarmış. Ne? Ne dedin? Kervanı mı? Bu ne cesaret? Doğru mu Ebu Ambe? Söylediklerin doğru mu? Bir şaka yapar bir halin mi var Ebu Süfyan? Durumu görmüyor musun? Buraya dek çılgın gibi at koşurdum peşinin sen. Büyük iş gördün Ebu Ambe. Belki hala kurtulmak için bir şansımız olabilir. Evet. Vakit yitirmeden hemen dönersek... Evet, evet. Ha. Ebu Hanbe, şanlı dostlarımız seni ağırlasınlar. Sana şarap ve et versinler. Bize gelince... Mekkeliler, Kureyşliler, Ebu Süfyan'ın kervanı hemen dönüyor. Vakit yok. Pazarlığı bırakın. Hemen yola çıkıyoruz. Ee, hemen ne yola çıkılıyor? Şimdi. Şimdi bana bir adam lazım. Öyle bir adam ki, ey kısa zamanda yirmi altın kazanmak isteyen kim? Ha? He? Yirmi altın. Yirmi altın. Altın, altın için kılıcım emrinde ebu Sufyan. Söyle kimin kellesi kopacak? Bana kılıcın değil. Hızlı koşacak bacaklar lazım. Yirmi altın için bacaklarım da emrindedir Ebu Sufyan. Hem onlar da en az kılıcım kadar hızlıdır. Adım ne senin? Adım Damdam. Gıfari'nin oğlu Damdam. Hoşuma gittin Damdam. Açık sözlü ve cesur insanları severim. İşte sana yirmi altın Damdam. Hemen Mekke'ye gitmeni istiyorum. Oradakileri uyaracaksın. Onlara de ki, Muhammediler Ebu Süfyan'ın kervanına saldırmak için Medine'den yola çıkmış. Ebu Süfyan Yardım istiyor. Yine onlara ki, Sahil yolundan ve çabuk olarak geri dönüyor. Ama her ihtimale karşı Mallarını ve akrabalarını kurtarmak için hemen yardım için çıksınlar Mekke'den. Söylediklerin yerine gelecek Ebu Sufyan. Hadi bakalım Gıfari'nin oğlu Damdam. Cebinde şıkırdayacak yirmi altının sesi Sana ve bacaklarına güç versin. Hadi! ve damdam dam cebindeki altının şıkırtısıyla yola çıktı damdamın cebinde şıkırdayan sadece altının sesi değildi dünya zevklerinin nefse tabi olmanın gururun ve sahip olunan dünyalıkların elden gitme korkusunun şıkırtısı da vardı Ebu Süfyan'ın damdama verdiği kesenin içinde öte yandan Medine onların ceplerinde altın şıkırtısı yoktu rüzgarın ve gecenin sesine kulak veriyorlardı. Rahman olanın ayetlerine ve önlerinde peygamber vardı. Kocaman yürekleriyle bekliyorlardı. Bir işaret, bir emir, bir öneri yurtlarına bir gece ansızın kapı dışarı edildikleri Mekkelerine tekrar dönebilme arzusuyla bekliyorlardı. Mekke'yi hatırlıyor musun amca? Bu Zeyfe nasıl söz bu? Onu hiç unuttun mu diye sorsan? Sıkıntıları, dayakları, hakaretleri, aşağılanmaları. Bunları, bunları da hatırlıyor musun? Nasıl da çıktı Allah'ın vaadi? Şimdi burada Medine'de peygamberin yanında ensarla birlikteyiz. Ve bizi aşağılayan, hor gören Mekkeli inançsızların yüreğine korku salıyoruz. Allah'ın vaadi. İşte doğru ve güzel söz bu Huzeyfe. Onlar bizi hicrete zorladılar ve vatanımızı, evimizi, aşımızı, ocağımızı bildiğimiz her şeyi yüzüstü bırakarak buraya Medine'ye geldik. Resul'ün ardından Allah'ın vaadine doğru. Ama yine de içimde taş şorandan Mekke'ye alev alev yanan bir haset var bu Huzeyfe. İnsan vatanını kolay kolay unutmaz. Kim bilir. Belki bir gün peygamberimizin önderliğinde tekrar döneriz oraya. Evimize. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. İşte ezan. Öğle ezanı okunuyor. Hadi amrım. Mescide gidelim. Namazdan sonra yola çıkacağız biliyorsun. Evet. Ebu Yusufya'nın Şam'dan dönen kervanını ele geçirmek için yola çıkacağız. Böyle söyledi Allah Resulü. Onlar bizim Mekke'de bıraktığımız her şeyimize el koydular. şimdi de bizde. Amr, sevgili Amr. Duygularını anlıyorum. Ama yine de böyle düşünme. Allah'ın rızasını düşün. Haklısın bu Zeyn. Peki sence hazırlığımız yeterli mi? Bu işin üstesinden gelebilir miyiz? Evet, bence yeterli. Hem unutma, bu kez yanımızda ensardan kardeşlerimiz de olacak. 300 kişiyiz. Bizim sancağımızı, muhacirlerin sancağını Musab'a verdi Allah Resulü. Musab bin Umeyre. Sancağı taşımak büyük şeref bu Zeyfet. Doğrusu onu taşımayı çok isterdim. Muzat gibi bir kalmaya, benden daha çok yakışır o sancak. Doğru. Gerçekten öyle. en da iki sancak var. Biri Hazreç kabilesine ait. Onu Hubab bin Münzir taşıyacak. Diğer sancakta Evstilerin. Onu da Sad bin Muaz taşıyacak. Ve toplam 300 kişi. Ne var ki içimizde sadece altı kişinin zırhı var. Toplam kılıç sayımızsa sekiz. Üç tane de atımız var. Ve yetmiş deve. Evet yetmiş de devemiz. İnşallah tüm bunlar yeterli olur. Hadi Ahamr yüreğini ferah tut. Altı üstü Ebu Süfyan'ın kervanı işte. Öyle Tasalanmana gerek yok dedim. Hem unutma ilk kez ensarla birlikte yakın yola çıkıyorum. Allah bize yardım edecektir. Kılıcımız, atımız az da olsa... ...oklarımız, mızraklarımız ve sapanlarımız var. Tümünün ötesinde... Önümüzde Allah Resulü olacak. Hem dedim ya altı üstü bir kervan. Haklısın Huzeyfe. Hadi mehcide gidelim. Hadi gidelim. Hani siz vadinin yakın kenarında. Onlar da uzak yamacındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşseydiniz... Kaçınılmaz olarak sözleşme yeri veya konusu hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Ancak Allah yapılması gereken bir işi yerine getirmek için sizi öyle buluşturdu. Böylelikle helak olan kişi apaçık bir delilden sonra helak olsun. Diri kalan kişi de apaçık bir delilden sonra hayatta kalsın. Ve şüphesiz Allah gerçekten işitendir, bilendir. ...şereflerine, akrabalarına ve sahip olduklarına düşkün insanlar... ...neredesiniz? Önemli haberlerim var. Damdam dam Gıfari. Ne işin var Mekke'de? Ne arıyorsun burada? Ter içinde kalmışsın. Ne oldu? Şam'dan geliyorum. Beni Ebu Sufyan gönderdi. Haberci olarak. Haberi nedir bu Sufyan'ın? Bir uyarı. Medine'deki Muhammediler... ...Şam dönüşünde Ebu Sufyan'ın kervanını vuracaklarmış. Ebu Sufyan yardım istiyor. Hemen yola çıkmanızı ve onları durdurmanızı istiyor. Kervanımızı vuracaklar he. Ne zannediyor bunlar? Biz kadınlar gibi burada oturacağız. O da yanındaki üç beş adamla... ...üç beş güçsüzle kervanımızı ele geçirecek. Mallarımızı el koyacak öyle mi? Damdam gitme dinlen. Onların canına okumak için... ...büyük bir fırsat haberi getirdin bize. Süheyl bin Amr. Mekkeli dostlar. Ne duruyoruz ha? Dolaçalım Mekke sokaklarını. Herkese haber verelim. Fellal çıkartalım. Savaşa gücü olan, kervanda malı ve hissesi olan herkes silahlanıp hazırlansın. Haklısın Ebu Cehil. Damarlarımızda uzun süredir suskun akan kanımızı tekrar harekete geçirmek için bulunmaz büyük bir fırsat. Gelebilenler kendileri gelsin. Gelemeyecek durumda olanlar da parayla adam tutsun. Görülmemiş bir ordu çıkarsın Mekke. Onları ortadan kaldırmak için... ...şans ayağımıza geldi. Hadi biz, Şarkıcı ve çalgıcı kadınlara da haber salın. Orduya güç ve moral versinler. Kılıç kınından... ...mızrak asılı durduğu yerden çıksın. Çabuk olun. Ebu Süfyan'a... ...yanında olduğumuzu gösterelim. Hadi sürelim atlarımızı. Hadi. Sürüyor atını Ebu Cehil, sürüyor atlarını inançsızlar, sürüyorlar atlarını karanlığa, kılıçları, mızrakları ve okları var, zırhları, atları ve şarapları. Akıllarına göre Müslümanları Allah'a teslim olmuşları bir çırpıda kaldıracaklar ortadan. Ne kervanlarına bir zarar gelecek ne kendilerine, her şey diledikleri gibi olacak akıllarınca. Sürüyor atını Ebu Cehil, sürüyor atlarını inançsızlar, öfkenin sonbaharına doğru, derin bir kuyuya doğru, göklerden gelecek bir orduya doğru, hüsrana doğru, Ezimete doğru, sürüyor atlarını inançsızlar, çölün karanlık gecesinde sessizce yanıp sönen kumların üzerinde, şimdi gece... Sühey, Sühey! Şarap, çalgı ve et. Ne güzel bir üçlü bu. Ve ne güzel bir çöl gecesi. Görüyor musun? Herkesin morali, neşesi yerinde. Tam 950 kişiyiz bu Cehil. Yüz atımız ve yüz devimiz var. Çoğumuz zırhlı. Kılıçlarımız, mızraklarımız, oklarımız. <gülüyor> Neşelenmek için başka neye gerek var? ...şarapsa şarap, müzikse müzik... ...kadınsa kadın ha! <gülüyor> Elimizden kim kurtulmuş bizim Ebu Cehil? Üç beş zavallının işini bitirmek... ...basit bir iş. Bizim için basit. Hem onlar ortadan kalkacak... ...hem de Ebu Sufyan'ın kervanı... ...güvenlik içinde Mekke yolunu tutacak. Güvenlik içinde ve ipekle... ...altınla dolu olarak üstelik. <gülüyor> Hadi dostlar içelim... Ey çalgıcılar Neşemize neş katın atın Kıbrak şeyler çalın bize Kadehlerimizi şimdiden zafere kaldıralım Kefili benim Şerefimiz Kılıcımız Atımız Kadınımız ve altınımız için Hadi Bir haberci geldi efendim Ebu Süfyan'ın kervanından Ne diyorsun hemen gelsin yanımıza Şarap ve et getirin yeni gelen dost için Geceniz hayırlı olsun Mekke'nin şerefli insanları Vay, ne güzel haberci bu. Kays, Amrul Kays. Gel bakalım, şöyle yanıma otur. Anlat bakalım, durum nasıl? Endişeye gerek yok. Ebu Sufyan, kervanı kurtardı. Mekke yolunu tuttu. Sahilden çok hızlı yol aldık ve onlarla karşılaşmadan Mekke yoluna girdik. Kazanç nasıl? Kazanç fena değil. Ebu Sufyan, sizi bulmamı ve artık geri dönebileceğinizi size iletmemi söyledi. Haberlerin çok güzel Kays. Son sözlerin dışında. Artık bu iş Ebu Sufyan'ın işi olmaktan çıktı. Kılıçlarımız kınından sıyrıldı. Benim kılıcımın kınından çıktıktan sonra... ...boş olarak geri döndüğünü görelim var mı? Amaç kervanın kurtulması değil mi? Evet, bence de öyle. Madem bu iş bitti, artık geri dönebiliriz. Boş yere kan akmasına gerek yok. Kandan bahseden kim? Ama hiç olmazsa Bedir'e kadar gidip onlara şöyle uzaktan da olsa kendimizi bir gösterelim. Orada birkaç gün kalıp ziyafet verelim kendimize. Böylelikle bir daha kervanlarımıza saldırmayı akıllarından geçirmesinler. Biraz gözleri korksun. Evet bu daha doğru olur bence de. Gerçekten akıllısın Ebu Cehil. Hem kim bilir sevgili dostum Süheyl. Belki kan da akar ha. <gülüyor> Ama şimdi önce kadehlerimize şara baksın bakalım. Hadi tekrar neşelendirin bizi çalgıcılar. Bu gece haberler çok güzel. Gece aynı gece. Karanlık aynı karanlık. İnançsızların bir hesabı var kendilerince. Kadehlerine şarap akarken karar verdikleri bir hesapları. Ama Allah'ın da bir hesabı var inançsızlar üstüne. Ve Bedir bu hesaba doğru dolu dizgin hazırlanıyor. Gece aynı gece, karanlık aynı karanlık. Bu kez müminlerin Allah ellerinin yaktığı ateşin yanındayız. 50 kişiyle korunan bir kervan için yola çıkmıştı. Şimdi gelen haberlere göre... ...Mekke'li müşrikler bin kişilik orduyla üzerimize geliyor. Daha açık söyle Huzeyfe. Sözlerim çok açık değil mi abi? Biz Allah'a kesim olmuşuz Huzeyfe. Bunları silah kalbinden. Hem hadi gel bakalım. Peygamberin yanına gidelim. O bize nasıl sordu biraz önce musun? Herkesi yanına çağırdı ve şöyle dedi. Allah bana iki gruptan birini... ...yani Kureyş ordusu ya da kervanı vadetti... ...siz hangisini istiyorsunuz, hangisini tercih ediyorsunuz... ...kervanı mı takip edelim... ...yoksa Kureyş ordusunun karşısına mı çıkalım? ...ve içimizden bazıları... ...Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine kervanı tercih etti... ...nasıl da üzüldü... ...gözleri doldu o zaman fark mi? Evet, evet... ...ben üstelik... He he, he ...bir dakika, A, dur biraz... ...baksana, e, bak bak bak... bak. ...Niktat bin Esret Allah Resulü'nün yanında... Ha, eliyle bizi çağırıyor önemli şeyler söyleyecek galiba hadi yaklaşıp gidelim bak herkes oraya doğru gidiyor evet, evet biz de gidelim hadi, hadi. Ha, bakalım ne söyleyecek Sus, sessiz olun durun bakalım ey Allah'ın Resulü ben miktat diyorum ki biz Yahudilerin Musa peygambere yaptığını sana yapmayacağız biz seninle birlikte Mekke'den hicret eden muhacirler olarak Yahudilerin Musa peygambere dediği gibi sen Rabbinle beraber git. Müşriklerle savaş. Biz gelmeyiz demeyeceğiz. Sonuna kadar seninle birlikteyiz. Ey Allah'ın Resulü. Gidelim ve savaşalım diyeceğiz. Senin emrini bekliyoruz. Nasıl diyorsan öyle. Dünyanın öbür ucuna da gitsen biz muhacirler senin yanındayız. Ey Allah'ın Resulü. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Sonuna kadar söylüyoruz. Ey Allah'ın Resulü laf kadar serilmiş. Bak Şimdi de Ensar'dan Saad öne çıktı. O da Ensar adına konuşacak galiba. Bakalım o ne diyecek. Evet. Konuşma sırası bizde. Ensar da ey Allah'ın Resulü. Mekkeli muhacirlerden Miktad'ın sözlerini işittik. Biliyorsun. Biz Medineliler ...seninle yaptığımız akabe Sözleşmesi'nde... ...Medine'de seni muhafaza edeceğimize dair söz vermiştik. Sana Medine dışında yanında olacağımıza dair... ...bir sözümüz yoktu. Ama biz önce Allah'a ve sonra sana inandık. Allah'tan getirdiğin her şeyin doğruluğunu tasdik ettik. Sana itaat etmek üzere söz verdik. Bu yolda yemin ettik. Bunları unutacağımız... ...burada muacirleri ve seni bırakıp... ...gerinsin geri döneceğimiz mi zannediliyor? Ne istiyorsan... ...ne emrediyorsan söyle... ...denize gireceksen... ...biz de yanındayız... ...hiçbirimiz bundan geri kalmayacak... ...ve içimizde en ufak bir kaygı olmayacak... ...düşmanla karşılaşmaktan çekinmiyoruz... ...biz sabırlı... ...ve sözleri doğru... ...yürekli mert insanlarız... ...sizden tek bir isteğimiz var... Ey Allah'ın Resulü! Sizi mutlu kılacak, sevindirecek ve Allah'ı razı edecek şey neyse bize onu emredin. Biz muhacir kardeşlerimiz gibi sonuna kadar yanınızdayız. Ve Allah'ın vaadine inanıyoruz. Akkor demir üzerine su içilir, kan yürür damarlara... Ak kol demir zerine su içirilir kan yürür damarlara cam çürür su iter ak çelikten cam yürekten ya müntakim cam çürür Suyu yeter, ak çelikten, can yürekten ya mıntakî. Suyu da kim kime kalıbent her şeyi gizini bilen yarim ya samet. Suyu Kale bent, her şeyin Gizini biren yârim yâsane Alınları secdeyle ışımış çocuklar Yürüyecek karanlık Alınları secdeyle ışımış çocuklar Yürüyecek karanlığa Kırık bir kuş kanadıysa gönlümüz yaziz ya, ya kahar. Kırık bir kuş kanadıysa gönlümüz yaziz ya, ya kahar. Söyle daha kim kime kalibent. Her şeyin gizini bilen yarim ya sanet su ve da kim kime kale bend her şeyin gizini bilen yarim ya sanet söz içli bir çocuktu. Şimdi kaçak ve yetim, söz içli bir çocuktur. Şimdi kaçak ve yetim. Ya Gafur ya Rahman ya Rahim, ya Gafur ya Rahman ya Rahim. Suve Kime kale ben, her şeyin gizini bilen yarim yasamad. Su ve dağ kime kime kale ben, her şeyin gizini bilen yarim yasamad. Susuzluk ne kötü amır. Abdest almaya ve gusletmeye dahi su bulamıyoruz. Haklısın bu zevklerim. Müşrikler vadinin ortasından akan Bedir suyunun başını durmuş. Suya uzak olan bu kumlu bölgede konaklamaya mecbur kaldık. Aman bilemiyorum. Dudaklarım çatladı. Dur bakalım. Bak Muaz geliyor. Bir de onunla konuşalım. Muaz! Muaz! Muaz! Buraya gelsene. Selamün aleyküm Am, Uzeyfe. Burada birlikte oturmuş ne konuşuyorsunuz böyle? Çatlamış dudaklardan bahsediyorduk Muaz. Hiç sormayın. Kalbimden söküp atamadığım karanlık şeylere parmak bastınız bu sözlerle. Nasıl karanlık şeyler Muaz? Ee, düşünüyorum da biz yanımızda Allah'ın Resulü var diye kendimizi Allah'ın dostları olduk zannediyoruz. Halbuki halimize bakın. Abdest almaya bile su bulamıyoruz. müşriklerse suyun başında. Şimdi ne olacak? Susuzluktan kırılmamızı bekleyecekler. Sonra da baskın yapıp hepimizin işini bitirecekler. Bunlar... Bunlar zannettiğinden de karanlık şeyler Muaz. Öyle olsa bile sonunda şehitlik var Muaz. Doğru. Ama söküp atamıyorum kalbimden bu düşünceleri. Bir türlü çıkaramıyorum. Bunlar senin değil Kalbine vesvese veren şeytanın düşünceleri muaz Allah'a ve onun Resulüne güven Allah beni affetsin Ama münafıklık yapıp da Kalbim başka dilim başka olsun diye beklemeyin benden Sordunuz söyledim Hadi bakalım Gece iyice indi Uykumuz gözlerimizi zorluyor Biz de gidip uyuyalım Nasıl olsa nöbetçiler var Belki uyku bizi dinlendirir ve kalbimizi temizler. Evet. O gece yağmur indi üzerlerine. Ve o gece rahmet indi üzerlerine. Kurumuş dudaklarına, endişeye kapılan kalplerine rahmet indi. Ve o gece sükunet indi üzerlerine. Ve o gece inayet indi. Ve o gece cesaret indi. Ve o gece güven indi. Yağmur bardaktan boşanırcasına ve turmamacısına çölü suya boğdu susuz kalplere şifa oldu hepsi uykudaydı çöl uyanıktı gece uyanıktı yıldızlar uyanıktı ve o gece yağmur indi üzerlerine ve o gece zafer indi gökten üzerlerine was was Neredesin Muaz? Kalbinde karanlıklar dolaştıran Muaz neredesin? Bak biz gece uyurken Allah gökyüzünden yağmuru indirdi üzerimize. Ay. Dereler, bütün kurumuş yataklar suyla dolup taştı Muaz. Allah beni affetsin Zeyfe. Nasıl da yanılmışım. Amr, sevgili Amr. Sen ne diyorsun? Allah beni affeder mi? ...beni bağışlar mı? Bir şeyler söyle ağabey. allah Teala... gafur rahimdir Muaz. Ben bak... ...altımızda kaygan olan kumlu toprak... ...nasıl da serpişti. Asıl güzeli... ...şimdi müşriklerin konakladığı yer... ...hiç şüphesiz silme bataklığa... ...ve çamura dönüşmüştür. Şuraya bakın. Hubat bin Müzir koşarak buraya geliyor. Bu bey Muaz... Allah Resulüne orduyu Bedir'in sonunda bulunan kuyuya taşımayı önerdim. O da kabul etti. İyi ama neden? Düşünsenize. Böylece eğer gerekirse kuyunun yanında bir havuz kazıp suyla dolduracak ve diğer havuzları kapatarak müşriklerin suyunu kesebileceğiz. Ne güzel düşünmüşsün Huba. Allah sana rahmet etsin. Hadi bakalım. Peygamber herkese haber vermemi söyledi. O kuyuya doğru hareket ediyoruz. Hadi. Hadi. Hadi. ordu karşı karşıya hakim ne diyorsun fikrin ne ne diyeyim aklım karıştı sana, bizim yani kureyşin bayrağını taşıyan Ebu Uzi'nin tam karşısında Müslümanların sancaktarı olarak Musab bin Ümeyv duruyor Musab Ebu Uzi'nin kardeşi değil mi birbirlerine nasıl kılıç çekecekler şimdi bilemiyorum hakik. ama gerçekten de bayrağı taşıyan Musab Nasıl da çelik gibi parlıyor gözleri. Buradan görebiliyorum. Ben çok kavgaya, çatışmaya katıldım hakim. Böyle bakan gözleri söndürmek çok zordur. Ne kara gün. Ah. Ebu Cehil'e dönelim demiştim de o o şarabın etkisiyle yüz çevirmiştim. Bir anlık öfke için şu anlaşılmaz duruma düştüm. Evet kan akacak. Ama bu kardeş kanı olacak. Ve bu Müslümanlar hiç de düşündüğümüz gibi kolay lokma olmayacak bize. Bizden de ölenler olacak. Belki, belki sen, belki ben de. Düşünsene Süleyman. Ebu Bekir oğlu Abdullah ile birlikte kılıçlarını sıyırmış olarak karşımızdalar. Ama Ebu Bekir'in diğer oğlu Ebu Kuzeyfe bizim yanımızda. Ya Hamza'ya ne demeli? Muhammed'in amcası Hamza'ya. İşte karşımızda bir aslan gibi duruyor. Nasıl da heybetli şu Hamza. Oysa Muhammed'in diğer amcası Abbas bizim yanımızda. Ya Ebu Talib'in oğullarına ne demeli ha? Ali orada. Akil burada. la aşkına bunu kim açıklayabilir? Bu nasıl din? Kızı Zeynep'in kocası olan Ebu'l Asla kılıcını çekmiş bizim saflarımızda vuruşmayı bekliyor. Bilemiyorum, demiyorum. şaşırdım. Bir tuhaf oldum hakim. Biz bugüne dek kavmimiz, akrabalarımız için kan döktük. Beden ödedik. Kılıçlarımız kınından hep kavmimiz için. Onları savunmak için sıyrıldı. Ya bugün? Bizim sorumuzda buraya gelen kureşlerin birçoğu, karşılarında kardeşlerini, amcalarını, yakın akrabalarını görünce ne yapacak dersin? Bunun böyle olacağını biliyordu. Ama bu kadar dehşete düşüreceğini hiç hesap edememişti. Oysa bile karşı tarafa bak Sühe. Müslümanlara bak. Hepsinin bakışı aynı, çelik gibi. Mekke'den sürüp attığımız zavallılara benzer bir hak kalmış mı üzerlerinde? Nasıl da ürkütücüler. Bu nasıl iş işte Sühe? Bunu kim açıklayabilir? Bu Muhammed nasıl bir adam ki onları bu duruma getirebilmiş? Ve bu nasıl bir din ki o insanlar, karşımıza duran o Mekkeliler her şeylerini bırakarak onun peşinden gidebiliyor mu? Dur bakın. Önce olarak gönderdiğimiz Umayr bin Mef'dir. Bakalım ne gördü Me. Böyle gel, yatlaş. Anlat bize bu bir ne gör. Müslümanların durumu ne? 300 kişi kadarlar. Fazla silahları yok. Kılıçlı olanlar çok az. Ama hepsi Muhammed'in yolunda canlarını fedaya hazır gibi. Ben daha önce ölmeye bu kadar inanmış bir topluluk görmedim. Yemin ederim, onların en zayıfı bile ölmek için muhakkak içimizden birini öldürmeyi bekleyecek. Akıllı davranan Sühey. Aptal gölmenin alemi yok. İki grubun arasını bulmaya çalışalım. Hem canım onları öldürmek zorunda değiliz ya. Teslim olmalarını teklif eder ve ellerini arkadan bağlayıp hepsini Mekke'ye götürürüz. Böylece bu iş de biter. Hem de... Orada ne oluyor? Allah'ıma gelen sözlerin sahibi kim? Ebu Cehil buraya. Konuştuklarımızı durmuş. Kim bu onur kırıcı aşağılık lafları eden adamlar? Kadınlar gibi korkularını ortaya döken zavallılar. Hani... Nerede kaldı o Mekke'nin cesur, korkusuz yiğitleri? Hani nerede şarap kadehleriyle esip yağan, kükreyen aslanlar? Nerede ha? Karşılarında iki kılıç ve akrabalarını görünce süt dökmüş kediye dönen şu asil insanlara da bak. Hani Kureyş'in asaleti, şerefi, değeri, yüceliği? Hani nerede ha? Kalkın! İçinizden korkuyu atın. Kılıcınıza, zırhınıza güvenin. Hey! Çaldıcılar, kadınlar! Durmayın öyle! Cesaret verin bu insanlara. Atalarımızın kahramanlık şarkılarını söyleyin. Aç gözünü Sühey. Onların sayısı yarımız kadar bile değil. Silahları ise yok denecek kadar az. Sizi ürküten gözlerindeki o parıltıya gelince tasalanmayın. Biraz sonra kılıçlarımız onları söndürecek. Onlar artık bizim kardeşimiz değil. Bunu o kafanıza sokun. Onlar bizim akrabamız, amcamız, yeğenimiz, babamız değil. Onlar bizim can düşmanımız artık. Eğer buna inanırsanız... ...korktuğunuz o parıltı sizin de gözlerinize yer edecek. O Muhammed denen adamın ardından gidenlere... ...kim acıyacak bugün? Bu iş ya burada biter... ...ya da bir daha ne kervanlarımızdan... ...ne canımızdan... ...ne dünyalıklarımızdan emin oluruz. İşte çoğu karşımızda. Onların işini bitirdik mi... ...bu Müslümanlık da biter. Ne duruyorsunuz öyle? Gün bugün... ...davranın kılıçlarınıza, mızraklarınıza... ...Metke'nin yiğitleri... Avranın. ve karşı karşıyalar belir kuyusunun başında akla kara doğruyla eğri hakla batıl karşı karşıya Ay. Kılıçlar keskin, gözler çelik gibi. Birazdan ortaya çıkacak gerçek. Kalplerinde korku olanlar ve kalplerinde iman olanlar kana kesecek ortalığı. 300 kişilik müminler ordusu, 900 kişilik müşrik ordusunun önünde ilk önemli sınavını verecek. Ve karşı karşıyalar. İşte sevgili kardeşim abi. Beklediğimiz an yaklaştı. Kureyş'in müşrikleri karşımızda. Allah'ın dininin yükseldiği gün budur. Onların içinde bizi topraklarımızdan süren, evlerimize el koyan, bizi kumlarda süren, kapılarımıza çarpı işaretleri vurup çarşıdan pazardan elimizi kesen, bizi aç bırakanlar da var. Onların içinde kendi akrabalarımız, kardeşlerimiz de var abi. Ama Gerçek kardeşlerimiz ensar yanımızda. Onlarsa bize düşman olarak karşımıza geldiler. Bu gerçekten çok acı. Ama bugün... ...hakkın batıldan ayrılma günü. Kalplerinde maraz olanların... ...hesap verme ve bedelini ödeme günü. Bak, bak... ...işte... ...üç kişi ortaya çıkıyor müşriklerden. Kurallar gereğince... E, ...bizden de üç kişi karşılığına çıkacak. Ve ilk önce onlar vuruşacak. Kim onlar acaba? Muaz... Sen tanıyabildin mi? Nasıl tanıma? İşte şu en baştaki Utbe. Utbe bin Rebia, Kureyş'in büyüklerinden, zenginlerinden, güçlülerinden. Yanındakilerden biri kardeşi Şeybe. Öteki de oğlu Velid. İşte bakın. Bizim saplardan da ilk olarak Ali çıktı ortaya. Şimdi şimdi de Hamza. Ve işte Ubeyde. Ama ama Ubeyde çok yaşlı. Allah ona yardım etsin. Sanki bile bile. Baksana, o Beyde de pervasızca utbenin karşısına dikildi ve kılıcını sıyırdı. Hamza Şeybenin Ali de Beridin karşısında. Düşmeye başladılar bir. Allah'a vehbet. Allah Hamza'ya bakın. Allah'ın eline bakın bir vuruşta kanlar içinde yere serdi şeydeyim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Şimdi de Ali. O da Feride'nin işini bitirdi bile. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Hadi Ubeyde. Ubeyde. Be. Bey yaraladı onu. Ubeyde yere düştü. Bakın Hamza yetişip Ut Bey'in işini dik kalışta bitirdi. Ama Ubeyde yerden kuranıyor. Yoksa... Hadi ne duruyoruz? Hemen gidip Ubeyde'yi buraya getirelim. Hadi. Hadi. Ubeyde. Ubeyde. Ne oldu sana? Hadi bakalım. Seni götüreceğiz buradan. Beni. Beni. Allah Resulünü götürün. Allah, konuşup görme beni ben, ben, ben. Artık artık faydası yok. Beni vegan götürün. O, o bana ne bu halin diye sorarsa ona ona diyeceğim ki kanımı kanımı getirdim. Ey Allahın Resulü. Sonra ben ona soracağım. Söyle. Söyle ey peygamber. Aman babam. Sana, sana feda olsun. O de şehit şimdi. O şehit mi? Söyle ey Allah'ın Resulü. O beyde Nitekim hak uğruna, cihad için, Rabbin seni evinden çıkardığı zaman, müminlerden bazıları bundan hoşlanmıyordu. Hak ortaya çıkmış iken, sanki gözleri göre göre, ölüme sürükleniyorlarmış gibi, seninle tartışıyorlardı. Allah size iki takımdan birinin, sizin olduğunu vaat ediyor. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Ki suçlular istemeseler de hakkı gerçekleştirsin ve batılı ortadan kaldırsın. Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah bunu ancak müjde olsun ve kalbiniz bununla yatışsın diye yapmıştı. Yardım yalnız Allah katındandır. Allah daima üstün ve hikmet sahip. O zaman sizi Allah'tan bir güven olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu. Üzerinize sizi temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve ayaklarınızı sağlamlaştırmak için üzerinize gökten bir su indiriyordu. Rabbin meleklere vahyediyordu ki, ben sizinle beraberim. Siz inananları pekiştirin. Ben inkar edenlerin yüreklerine korku salacağım. Vurun boyunlarının üstüne. Vurun onların her parmağı. Böyle olacak. Çünkü onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse... Muhakkak ki Allah'ın cezası çetin olur. İşte siz şimdi tadın onu. Kafirler için ateş azabı vardır. Dönut dağlarına düşen kar mıdır? Geceler. Çileli geçer uykusuz Bir ülke hayal değeri var mıdır? Göklerde nasipsiz toprakta susuz Umut dağlarına düşen kar mıdır? Geceler çileli geçer uykusuz Bir ülke hayal değeri var mıdır? Göklerde nasipsiz toprakta susuz Göklerde nasipsiz toprakta susuz O ses yine o ses kulaklarında Bir ulvi heyecan sarsıyor beni Bir sıcak Temenni dualarımda Uzak etme bizden nurlu gölgeni O ses yine o ses kulaklarımda Bir ulvi heyecan sarsıyor beni Bir sıcak temenni dualarımda Uzak etme bizden nurlu gölgeni Uzak etme bizden nurlu gölgeni. Ve şiddetli bir rüzgar çıktı. Göz gözü görmez oldu. Melekler beyaz atlara binmiş olarak insan şekline bürünüp... ...müşriklere karşı müminlerin yanında saf bağladılar, kılıç kullandılar. Sonra hücum emri geldi Allah Resulünden. Hücum müşriklerin üzerine, dünya beylerinin, istikbar sahiplerinin, gözlerini servet ve asaletin körettiği zavallıların üzerine hücum. Altın şıkırtılarının, şarap kadehi ve kadın kahkahalarının üzerine hücum. Sonra. Hücum emri geldi Allah Resulü'nden. Evlerine çarpı işaretleri vurup, her türlü sosyal ve kültürel ilişkilerden soyutlayanlara, kızgın kumlar üzerinde bilalleri sürükleyenlere, ammarları acımasızca şehit edenlere, Kabe'nin etrafında Allah'ın ayetlerini aşağılayanlara hücum. Ve şöyle dedi Allah Resulü, Bugün düşmandan korkmayıp sebat eder ve şehit olursa Allah onu cennetine koyacak. Bugün şehit olanlara Firdevs cenneti ardına kadar açık ve Rıdvan onları bekliyor. Umeyr bu sözleri duyunca cennete girmek için şu heriflerin elinden ölmek gerekiyor öyle mi diyerek düşmanın içine atıldı ve kılıcıyla birkaç müşrik öldürdükten sonra şehit oldu o İslam dininin kılıçla şehit edilen ilk eriydi Avf bin ise zırhın beni engelleyebilir diyerek zırhını üzerinden sıyırdı ve düşmanın ortasına dalarak şehit oldu ve sonra başka şehitler zamanın ve tarihin kalbi şehitler aydınlığa uzanan kapının önünde kan kırmızı tenleriyle gülümseyerek bekleyen şehitler zaferin tarihin ve geleceğin öncüsü şehitler bitimsiz bir soluğun habercisi şehitler durmayın Kureyş'in yiğitleri hadi ananız sizi bugün için doğurdu vurun kılıçlarınız kana kessin durmayın vurun al işte ha neredesin bu Cehil neredesin ha çık bakalım ortaya seni koruyanların arasından çık gel karşıma tanıdın mı beni, ha ben Muaz hani yiğitliğin bu Cehil Hani şerefine ha? Gel bakalım. İşte buradayım delikanlı. Hadi bakalım. Geldim işte. Al bakalım. Al şunu. Ölmeye hazır mısın ha? Al. Ah, ayağım. Düş, düşüyorum. Ah. <gülüyor> Ey Allah'ın düşmanı. Cezanı buldun mu? Keşke beni çiftçilerden başkası öldürseydi. Ha! Sen... Sen onu bırak da söyle bana kim, kim galip durumda ha? Şüphesiz Allah ve Resulü ve sen de son sözlerini söyledin Ebu Cehil. Zafer. Allah'ın Resulünün ve müminlerin yanındaydı Bedir'de. Öldürülenler ve esirler ve şehit olanlar Bedir kuyularının başında. 14 Bedir şehidi. Zaferin bedeli olarak kuyuların başında can veren 14 Allah eri. Zamanın ve tarihin kalbi On dört inanmış adam. Müslümanlar zaferle dönüyorlardı Medine'ye. فَلَمْ <gülüyor> تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَاءً وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا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 وَلَنْ تُونِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ Onları siz öldürmediniz. Ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Ama Allah Müminleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için yaptı. Hiç şüphesiz Allah işitendir, bilendir. İşte böyle yaptı. Gerçekten Allah, kafirlerin hileli düzenlerini boşa çıkarıcıdır. Eğer fetih istiyorduysanız, ey kafirler, işte size fetih. Ama eğer vazgeçiyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Yok, geri dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa size bir şey sağlayamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. zamanım ve tarihim kalbi şehitle bugünün yarının Gülü şehitle, zamanın ve tarihin kalbi şehitler Bugünün yarının gülü şehitler Kan kırmızı templeriyle, topraktan kefenleriyle Ölmeden ölenleriyle, ölmeden ölenleriyle yaşar şehitler. Bir yangın var varımızda, gündek yiyor ardımızda Kanımızla, canımızla, sulansın bütün toprakla, yansın tohum Zamanın ve tarihin kalbi şehitler Bugünün yarın gülür şehitler Zamanın ve tarihin kalbi şehitler Bugünün yarın gülür şehitler Acıyı ad eyleyenler, peygamberi dinleyenler Yeni evlili bilmeyenler, yeni evlili bilmeyenler, işte şehitler. Bir damla kan bir ummandır, sevdaları bir ormandır. Can korkusun atanlardır, can korkusun atanlardır, ölmez şehitler. Yangın var bağrımızda, gün bekliyor ardımızda Kanımızla canımızla sulansın bütün topraklar, uyansın tohum Yangın var bağrımızda, gün bekliyor ardımızda Kanımızla canımızla sulansın bütün topraklar, uyansın tohum Bedir'de müminler, kafirlerle girdikleri ilk önemli sınavdan Allah'ın yardımıyla, zaferle çıktılar. Peygamberin Bedir savaşı boyunca verdiği talimatlar ve uyguladığı strateji, daha sonra İslam savaş hukukuna kaynaklık edecekti. Allah Resulü, esirlere, yaralılara, ölülere, kadın, çocuk ve ihtiyarlara karşı, insani ve hukuki davranış şekillerini bu savaş süresince ve sonunda bütün açıklığıyla ortaya koydu. Bedir zaferi İslam toplumunun köklerini iyice sağlamlaştırdı. Savaşın başında Allah Resulü Rabbine Allah'ım eğer bu bir avuç Müslüman bugün yok olacak olursa sana ibadet edecek kimse kalmayacak diye yalvarmıştı. Ve Allah peygamberinin duasını kabul ederek Müslümanlara büyük bir zafer bağışladı. O bir avuç Müslümandan insanlığın en güzel toplumunu çıkardı.